Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Vahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı ve e, Açık Radyo o, Destek Haftası Nedeniyle Destek Programında Herkese merhaba diyelim e, Bugün Hukuk gündemiyle ilgili aylık e, özetimizi Ümit Altaş arkadaşımız aktaracak. Ama biz yine e, bu haftaki destek programı nedeniyle izleyicilerimize hemen bir destek çağrısı başta yapalım. E, i̇zleyicilerimiz her bir saat için ya da daha e, az bir saat için, yarım saat programlar için 300 lira ve katları destekte bulunabilir. Açık Radyoya bu desteğinizi yapabilmek için eskisi gibi telefonla arayarak bildirim yapmıyoruz. acikradyo.com.tr adresinden destek ol butonuna bastığımızda sizi yönlendirecek Açık Radyo programlarına desteğinizi ve buna kredi kartıyla dahi ödeme yapabileceğiniz konusunu zaten o yönlendirmede göreceksiniz. Şimdiden izleyicilerinin, dinleyicilerinin ve Açık Radyo sevenlerin desteğiyle ayakta kalan ve desteğiyle bağımsız yayın politikasını sürdüren Açık Radyo destekçilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet şimdi e, Ümit Altaş arkadaşımız e, mümkün olduğunca bugünün kısıtlı zamanı içerisinde e, geçtiğimiz ayın e, hukuk olaylarıyla ilgili bir e, bilançoyu e, bizlere sunacak. Evet Ümit'ciğim tekrar merhaba. Merhabalar, Ayna Hanım merhaba ve tüm açık radyo dinleyicilerine merhaba diyorum. E, tabii Yine artık bizim için bir klasik oldu. Her ay sonunda bir önceki aydan daha yoğun bir hukuk gündemiyle karşı karşıyayız. Ama gerçekten bir önceki ay üzerinden hafif bir yoğunluk demiyorum. Çok çok daha fazla yoğun bir alanda. E, ve her geçen günde zorlaşıyor Bahri Bey e, Aydınır Yani e, nasıl altından kalkacağımızı bilemiyorum. Çünkü öyle bir gündem var ki birinden bahsedip e, onu atlasan diğerinin biraz e, hatırı kalıyor. Ee, hadi şu davayı biraz böyle derinlemesiyle uzun uzun bahsedelim derseniz. Ee, diğer konuların boynu bükük. Ee, biraz hukuk aleme en iyisi iyilik, güzellik noktasına geldi. Yani derinlemesini e, bir konuyu e, ele alabilmek her geçen gün daha zorlaşıyor. Çünkü birbirinden önemli konular var. Mesela Kobani davasını mı atlayacaksınız? Ee, bir anda yeniden gündeme gelen Gezi davasını mı atlayacaksınız? Ee, ya da ee, uzun süredir e, programımızı yakın takip eden dinleyicilerin de bildiği HSK seçimleri e, bu konuyu mu atlayacağız e, derken çoktan unutuldu İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar. Ee, e, ve hani en başında 17-25 Aralık ahim kararları vardı. Onunla ilgili ihler kararları, retekler. E, açıkçası her geçen gün e, yoğunlaşan ve derinlemesine konuşamadığımız Başlıklar var. E, tabii ki e, yeni sürenci tasarrufta kullanmak açısından hemen hızlıca giriş yapayım. E, ve yine bu ayda bir rekorla açıldı. E, bu rekor e, Kobani davası heyetinden geldi. E, açıkçası e, ben tanıtmadım ikinden. E, biraz da sizlerin de yardımına ihtiyacım var e, Bahri Bey Aynur Hanım. E, mesela sormak isterim. 3500 sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz. Ve e, toplam altı ciltten oluşan 300'de ek klasörü var. E, siz bu kadar, mesela 3550 sayfa ve 300 ek klasör. Ek klasörlerin toplam kaç sayfa olduğu konusunda fikrim yok. E, sormak isterim, e, ne kadar zamanda okuyabilirsiniz e, böyle bir e, evrak yükünü? Ne dersiniz Bahri Bey oranı? Düşme sırasında mı, kister olarak mı? E yok iddianame sizi gönderildi, İnceleyeceksiniz ve tensip tensip zaptını hazırlayacaksınız. On öncesinde ayrıntılı olarak inceleyip tensip zaptını oluşturacaksınız. Ne kadar sürer? Bu kadar? Halkın bakımından e... soruyorsunuz değil mi? Herhalde aylarca sürer. E, Barbell. Şimdi biliyorsunuz bu binlerce sayfalık iddianame bizim hukuk tarihimize veya yargı tarihimize e, ergelekom davalarıyla e, girdi. E, oysa ne 12 Mart'ta ne 12 Eylül döneminde çok büyük sanıklı davalarda bile bu kapsamda e, iddianameler yoktu. E, biliyorum e, söz disk DİSK davasının iddianamesi Disk genel merkezi, disk bağlı sendikalar, madeniş işte toprak iş, lastik iş, bank sen devrimci toprak iş, bütün bunların sendikaların e, ve bunların sanıklarının iddianamesi, binlerce sanın iddianamesi 900 sayfaydı. E, yani ama yani çok daha az e, sanıklı e, Ergenekon davasında iddianameler 2000 sayfayla 2500 sayfayla başladı. Akıl almaz bir şey oysa iddianamenin neleri içereceği belli. Çünkü iddianamede şüpheliler suçtan zarar görenlerin isimleri ve suç tarihi suçun niteliği yani madde olarak niteliği ee, olayın kısa anlatımı ve arkasından da e, bununla ilgili deliller, delillerin e, şüphelilerle bağlantıları kurularak mümkün olduğunca özet bir e, dava açma e, belgesidir e, evet. ceza mahkemesinde. Bahri Bey, evet. ben bence. E... Tekrar tabii siz yıllardır yakından takip ediyorsunuz ama bence hukuk tarihi içerisinde bir rekorla karşı karşıya olabiliriz. Çünkü 3530 sayfalık ve 300 ek klasörlük toplam bu evrak yükü hakimler tarafından 3 gün içerisinde okundu, incelendi ve tensip saptığında da iddianame ve ekle söyler tüm detaylarıyla incelenmiştir ibaresi yer alır. E, yani tabi tam emin değilim. Açıkградo dinleyicileri de sıkı takip ediyorlar muhakkak. E, tabi Aynur Hanım ve siz varken bana söz düşmez. E, hukuk tarihi açısından muhakkak belkiydi şey vardı ama e, en azından sanki bir e, rekor e, gibi gözüküyor. E, aksi tabii ki çevoldan şey kadar. Ümit. E, Übet'cim evet, şunu söyleyeyim, Aynur Hanım'ın sözünü kestim mi bilmiyorum. Ee, şöyle, bu iddianame e, süpermen bir yargıç tarafından bile bu kadar kısa sürede okunamaz. Okunursa da o okunmuş bir iddianame değil, göz atılmış bir e, e, sayfalar yığınıdır. Çünkü hakimin e, bu iddianameyi okuması yetmez... Bu iddianamenin suçlamaya ve şüphelilere ilişkin davayı kabule elverişli olup olmadığını değerlendirebilecek bir e, nitelikte okuması gerekir. Onun için e, elbette belki bu olayla ilgili hakimler iddianame düzenlenip kendi önlerine gelmeden bilgilendiriliyordur. Bu da ayrı bir konu ama ben e, bu bu tür bu tür şeylerin e, iddianamelerin ve bu kadar sayfa klasörle yapılmış e, dosyaların samimi ve ciddi e, olmadığını ve bu ve bu dosyalarla e, yargılamaların kanıtı olarak geçeceğini düşünüyorum. Evet. Ee, o zaman bu başlığı hızlıca geçeyim. Ee, sadece ufak detay vereyim. Yani merak edenler için bu kadar üzerinde durduk. Ee, 31 Aralık Perşembe günü e, evraklar Mahkeme'ye teslim ediliyor. Ee, Cuma, Cumartesi Pazarı tatil olduğunu düşünürseniz e, tabii bu mahkeme heyetinin başka dosyaları da olduğunu düşünürseniz 7 Ocak'ta da tensip tutanağı hazırlanıyor. Yani yaklaşık 3 gün diye şey yapıyoruz. İşte İlk başlıklarımızdan bir tanesi Kobani davasıydı bu ayın gündemlerinden bir tanesi. Ee, yani bunu söyledikten sonra bu rekor girişimini e, artık e, duruşma 14 Haziran'a ertelendi. E, tabii başka da hukukta aykırı durumlar var. Bu çokça da sosyal medyada e, Mayıs ayında yer alan konulardan bir tanesiydi. E, Mayıs ayını bitirmeye yönelirken e, yeni bir dava yeniden çıktı karşımıza. Aslında eski bir dava. Gezi davası, ee, hatırlarsanız ilk dava 2014 yılı Mart ayında başlamıştı. Ee, ondan sonra 2015'te sanıkların beraat ettiği e, davanın ardından 2019 yılında ikinci bir dava açılmıştı. Ee, 2020'de bu dava sonuçlandı ve sanıklar hakkındaki suçlarının somut ve kesin delillere dayanmaması sebebiyle e, beraat etti 36 ağır ceza mahkemesinde görülen ve iş insanı Osman Kavala'nın anayasal düzen ortadan kalkması teşebbüsüyle e, siyasal askeri ceza suçlarından yargılanan davada Şubat 2022'de gezi davası ile birleştirilme kararı e, verildi. E, yeniden e, bu davayla karşı karşıya kaldık. İki davanın birleştirilmesiyle e, duruşması yapıldı. 6 Ağustos'ta ikinci duruşması. E, yapılacak çarşı davasıyla davanın birleştirilme hususu 6 Ağustos'ta yapılacak duruşmaya e, bırakıldı e, haberlerini okuduk. E, tabii yine bunu da yakından takip edeceğiz çünkü davaların birleşmesi durumunda çarşı davasıyla e, 16 kişi e, kavalanın da aralarında bulunduğu dosyada 35 kişi de çarşı dosyasında var eklenmesiyle toplam 52 sanıklı yeni bir dosyayla. Karşı karşıya kalacağız. Kılı şey, da var. Evet. Ee, yani çok sanıklı yine büyük bir dava karşımıza çıkıyor. Ee, geçen ay gündeminden devreden. Ee, Ümitçim, Ümitçim, özür dilerim. Şimdi bir yaklaşık 10 dakika oldu. Ee, gene biz bugün bu hafta destek açıkladığı destek haftası olduğu için bir destek çağrısı yapalım. Ondan sonra devam edelim izin verirsen. Tabii, tabii. Evet, izleyicilerimize diyoruz ki bağımsızlığını, bağımsız haberciliğini, bağımsız programcılığını sadece izleyicilerinin destekleriyle sürdüren Açık Radyo'nun bu hafta e, izleyici, dinleyicilerinin desteklerini e, sağlayabilmek için e, dayanışma destek haftası e, Açık Radyo'da e, bir saatlik bir program için ya da yarım saatlik bir program için 300 lira ve katlarını e, eskisi olduğu gibi Açık Radyo'daki telefonlara değil e, Açık Radyo.com.tr e, destek ol butonuna basarak e, sizi yönlendirecek ve oradan e, desteklerinizi yapabileceksiniz. E, Açık Radyo'nun bağımsızlığını sürdürebilmesi açısından bütün izleyicilerden bütün izleyicilerimizden ki bizim programımıza da e, destek veren arkadaşlarımız var izin verirseniz ben bunu söyleyeyim bizim programımıza en çok destek olan arkadaşımız e, avukat Ahmet Çoban ona da bu arada teşekkür etmiş olayım bundan sonra da yine e, kendisinin ve diğer arkadaşların desteklerini bekliyoruz tekrar edelim e, acipradio.com.tr adresinde destek ol butonuna basarak e, kredi kartıyla bile 300 lira ve katları destekte bulunabiliriz. Evet Ümit'ciğim e, böyle epey bir araya girdim ama bugün programın böyle olacağını konuşmuştuk. Evet, yani e, hemen kaldığım yerden HSK seçimlerinden devam edin Hatırlarsanız geçen ay üzerinde e, konuşmuştuk. E, geçen aydan bu ayı da, e, aktarılan bir gündem. Evet. 7 Haziran'da görev süresi doluyor. o Bu 11 üyelikesi efendim. ve 7'sini ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi e, belirleyecekti ve 118 aday başvurmuştu. E, burada tabii ki e, Alt komisyon ilk önce bir rapor tamamlayacak. E, ondan sonra e, belli bir sayı yani 7'nin 3 katını belirleyecekti. Ondan sonra da meclise Gönderecek ve mecliste bu kişiler arasından 7 kişiyi seçecektir. E, dikkat çeken şeylerden bir tanesi e, bazı adaylar yani aday olurken referans olarak e, AKP'li veya MHP'li yani partili olduğunu e, referans olarak göstermişler. Bu türün çok, e, aslında üzerinde durulması gereken bir konu çünkü bu kişiler HSK üyesi olacaklar. VHSK üyeliğine aday olurken de bir partili referansını gösterdiler. Bu HDP'li üyeleri komisyonu ve CHP'li üyelerin itirazlarıyla karşılandığı haberlere yansıdı. Oysa, oysa niye itiraz ediyor ki onlar? Buradan çıkan sonuç açık. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz <gülüyor> adamlar yani ne oldukları şimdiden ve HSK'ya seçildiklerinde ne yapacaklarını baştan peşinden söylüyorlar. Nasıl davranacaklarını kimliklerini baştan söylüyorlar. evet Fakat iktidar ve muhalefet açısından kötü bir karne olarak yani eksik puan vereceğimiz konulardan bir tanesi ki hukuk cephesinde de bir itirazı da karşılaştı. En azından bu konuda düşünen yazan insan. E, komisyonda e, normalde işte anayasa 159. madde uyarınca 7 kişinin 3 katını belirleyip meclise sunmakla görevli olan komisyon e, kontenjanlara göre kendi arasında partilere göre bir kontenjan belirledi 3-2-1-1 diye HDP'yi dışında bırakarak e, aslında seçilecek kişileri net olarak belirledi e, ve doğal olarak da anayasaya karşı bir hile ee, yoluna gidildi. Bu itirazlara sebep oldu ee, ki dün yapılan e, oylamada da e, bu e, isimler komisyonda belirlenen parti kontenjanlarına göre ve HDP'nin dışında bırakıldı. bu parti kontenjanlarına göre çoktan evet bunu seçeceksiniz dedikleri kişiler seçildi e, 4 yıllığına. Kontenjan ayrılmayan e, HDP ise e, liyakata aykırı seçim yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etti. E, tabii Aynur Hanım'la aramızda vardı. E, ne olacak acaba Yüksel Kocaman e, oraya gitti, yargıtaydı. Acaba bundan sonraki adımın ne olacak diye. E, HSK üyeliğinden e, kartımı göstermiştim ama e, HSK üyeliğinden meclis ayağında olmadı. E, çünkü e, şeyde olmayınca daha sonra adaylığını geri çekti e, Kocaman. E, fakat hala vazgeçmiş değilim e, tabii ki aramızdaki bir bahis konusu ama e, HSK'nın 7 üyesi ilk kez TBMM tarafından seçilmesine rağmen 4 üyesi ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Onlar da seçildiği zaman e, en azından göreceğiz e, yüksel kocaman da Yargıtay'da mı devam edecek yoksa başka bir e, alana mı geçecek diye en azından görmüş olacağız. Ee, Afedersin o zaman madem dört tane üyenin Cumhurbaşkanı tarafından seçileceğini söylediniz zaten Adalet Bakanı ve müsteşarım veya artık tabii. Müsteşar kalktı Adalet Bakan yardımcısının da zaten Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiğini böylece altı tane HSK üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından belirtil belirlendiğini dört tane meclisten gelen Üyenin de AKP'li olduğunu ve sadece 3 kişinin ee CHP ve ee İyi Parti'den gelen kendilerini öyle anlatmışlar. Ee üyeler olduğunu söyleyerek çoğunluğun nasıl ezici bir çoğunluk olduğunu ve bu çoğunlukla HSK'da nasıl kararlar verebileceğinin takdirinde de bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize bırakalım. Evet. Ee, bir diğer çok önemli dava da Epic Games ve Apple davasıydı bu herkesin merakla beklediği bir dava antitrust davası dava konusu Apple'ın uygulama mağazasında satın alımlarda uyguladığı yüzde otuzluk komisyon ee, Epic Games buna e, karşı çıktı ve bir dava konusu haline geldi bu davadan çıkacak sonuç çok önemli etkiler doğuracak özellikle binlerce aplikasyon ve cep telefonu hayatımızda ne kadar yaygın olduğunu düşünürseniz e, muhtemelen Ağustos'ta çıkacak kadar. E, fakat Epic Games'in CEO'su daha Ağustos'u beklemeden önce e, bir Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. E, mahkemeyle ilgili e, açıklama yapmak için kararında işte mahkemenin açıklama yapmasını beklediğini. E, bunu da Epic Games bu davayı kazandı diye yorumlayanlar var ama göreceğiz önemli bir dava. E, yine onunla başladık ama hızlı bir şekilde gündemden gitti. Hatırlayacaksınız camide gazlı müdahale, ee, bu Furkan Vakfı e, direkt e, Ramazan ayının son 10 gününde bu itikaf ibadetinin yapılma döneminde e, yasağa rağmen camiye gitmesi ve ondan sonra orada gazlı müdahale polis ve bekçilerin e, maruz kalması e, ile beraber sonrasında da e, gözaltına alındılar ve tutuklandılar. E, işte, Ayakkabıyla camiye girdiler iddiaları yine oldu. Fakat ilginç olan bir şey yine valiliğin açıklamasını. Çünkü valilik e, hemen bu olayın arkasından e, amaç ibadet değil, sivit ithalsizlik dedi. E, Daha önce de haklarında soruşturmadan falan var diye söyledi. Fakat bunun nasıl bir gözaltı sebebi olduğu ve tutuklama sebebi olduğu anlaşılamadı. E, yani, ama Alparslan Kuitul... E, vakfın lideri e, gözaltına aldı. Bildiğim kadarıyla da e, Toplumsal olaylarda görüntü almak yasak genelgesiyle başlamıştı. O da unutuldu gitti. E, bu da direkt Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi e, ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da savunmuştu. E, efendim alınan görüntülerle özel hayatın gizliliğine müdahale ediliyor diye. E, fakat e, tabii ki özellikle e, şiddetin görüntülenmesi ve tespit edilmesi ve bunun haberleştirilmesi çok önemli bir detaydı bu. E, ki buna da birçok baro arasında İstanbul'a, Ankara'nın doğduğu birçok baro da dava açtı Danıştay'a e, bunun iptali için. E, alkol yasakları e, geçtiğimiz aydan bu aya da devam etti. E, hatırlarsanız herhangi bir şekilde genelde buna ilişkin herhangi bir karar yoktu. Fakat ondan sonra e, bu eksiklik e, şeye e, fark edilip il hırsı sıha kurulu kararlarına atıldı Fakat e, orada da ilginç olan yine bir durum vardı. Çünkü Çanakkale ve Eskişehir belediyelerinde bunun altında imzası vardı. Fakat belediye başkanlığı olayın ortaya çıkmasıyla beraber dediler ki ya biz bunu bir rutin işlem zannediyorduk öyle de imzaladık deyip ondan sonra da geri çektiler. Ee, bu da e, Mayıs ayının <gülüyor> ilginç olaylarından bir tanesiydi. Ee, yine e, Mayı, Mayıs ayının <gülüyor> yani, evet. Demek ki hep böyle imzaları demek hep böyle atıyorlar. E, biraz evet haklı getirdi aslında. Mizah biraz da bizi ilgilendiren bir noktaya dönüşünce de bir trajediye de dönüşüyor ister istemez. Çünkü etkileri tabii ki bize dokunuyor. Bir belediye disiplin yönetmeliği değişikliği var. Çok önemli bir yönetmelik. Bu da e, gündemin hızlı e, akışı koşturmacısı içerisinde güme gitmiş olabilir. E, CHP buna yetki hırsızlığı açıklaması yaptı. Çünkü bu e, disiplin yönetmeliğiyle Cumhurbaşkanı artık tüm memurların disiplin amiri oldu. E, bu mesela e, Büyükşehir'de Yüksek Disiplin Kurulu encümen üyelerinden oluşuyordu. Bu kaldırıldı. Burada da İçişleri Bakanlığı yüksek disiplin kurulu halinde getirdi. Önemli bir değişiklikti. Fakat üzerine çok fazla konuşulup tartışılma imkanı olmadı. Çokça konuşuldu. Sadece başlık olarak şey yapayım ama İmamoğlu'nun ellerini arkaya attığın soruşturması vardı. Fakat orada aradan kaçan bir detay vardı. Çünkü İçişleri Bakanı sözcüsü çıkıp bununla ilgili açıklama yaptığında... Ee, ya Bu rutin bir ön inceleme ee, fakat e, soruşturma sadece e, türbeye yönelik saygısızlık iddialarına ilişkin değil. Aynı zamanda HDP'li belediyeli başkanlarını ziyaret etmesine ilişkindi diye söyledi. Tabi burada belediye başkanlarını ziyaret etmenin nasıl bir suç olduğu e, konusuna ilişkin bir soru gelmediği için e, İçişleri Bakanı sözcüsü de herhalde bir açıklamada bulunmadı ya da zaten soru almıyordu. Ee, Tabi arkasından da yine İmamoğlu'na başka bir soruşturmayla beraber 2020'deki 15 bin litre dezenfektan alımında devleti zarara uğrattı iddiasıyla bir soruşturma ee, başlattı. Önemli bir karardı 17-25 Aralık soruşturmasına dair yayın yasağını ifade özgürlüğün ihlali olduğu gerekçesiyle ahime taşımıştı Banu Güven, bildiğim kadarıyla Yaman, Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak. Bağlı Güven'in e, başvurusu kabul edildi. E, Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparma müdahallikleri kabul edilmedi. Fakat bu yayın yasağının ifade özgünün ihlali olduğunu tespit etti ayın. E, arada belki unuttunuz hepimiz unuttuk. E, fakat arada e, ben e, televizyonda en azından program yapan bazı insanların işlerini kaybetmesine de sebep olan bir e, anayasa önerisi gelmişti MHP'den 100 maddelik. Tartışılmadı, çok ciddiye de alınmadı. Bu anayasa, yeni ile ilgili iddialar bir türlü toplumda herhalde iktidar partisinin istediği o tartışmayı, o gündeme oturma şeyini bir türlü yapmıyor. MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisi de Mayıs ayının ilk haftalarında dillendirilip ondan sonra da üzerine tartışılmadan tekrar ay sonuna geldiğinde gündemden kalkmış oldu. olduk soruşturma haberleri var. Bu soruşturma haberlerinden bir tanesi Aykut Erdoğdu hakkında. Ee, yine bu Mayıs ilk haftalarındaydı. Hatırlayacaksınız, sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım sözleri gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı'na karist soruşturması başlatıldı ve Cumhurbaşkanı Aydoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. Yine İlker Başbuğ hakkında da bir e, soruşturma başlatıldığı e, haberi yansıdı. E, biraz dışarıya da baktığımızda hani böyle bugün biraz daha karma gidip geldiğimizde iki tane dikkat çeken konu vardı. E, ileriye yönelik olarak daha çok hukuk gündemini meşgul edeceğimize inanacağımız konulardan bir tanesi. Mesela Trump'ın Facebook hesapları hala kapalı. E, temelsiz seçim sahtekarlığı anlatısını ve ısrarlı eylem çağrılarını sürdürdüğü gerekçesiyle hatırlarsanız e, Facebook Trump'ın hesabını bir süre e, kapatmıştı. Şimdi bir süre daha şeye, kapatmaya e, kapalı olmasına yine karar verdi. E, tabii bu biraz daha sosyal medya platformlarını da e, tekrar tekrar gündeme taşıyor. Yani e, evet bugün Trump'ın hesabı kapatmak üzerindeki bu hani daha özden, daha bireysel aldıkları kararların daha sonra ne kadar önemli bir iletişim aracı olması ve bu inisiyatiflerini denetleyecek mekanizmaların olup olmaması meselesi hukuk gündemini her geçen gün daha da e, sıcak bir tartışmaya doğru çekiyor gibi bu ileriki dönemlerde sıkça karşımıza çıkacak konulardan bir tanesi. Ee, yine e, adliyeye baktığımızda Berkin Elvan anmasında darp edilen Do Dilek Dilan Doğan için Tazminat kararı çıktı Mahkemesi'nde. Hakan Atilla hatırlayacaksınız. E, Borsa İstanbul e, aynı zamanda eski Halkbank müdürü 10 yıl ticaret yasağı geldi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, Belçika'da ilginç bir e, dava var. E, kültür sanat sektörü COVID-19 önlemleri sebebiyle Belçika hükümetine dava açtı. Önlemlerin orantısız ve hukuka aykırı olduğunu iddia ettiler ve kültürel faaliyetle başlamak için uygulanabilir önlemler ve çözümler talep ettiler. Daha önce Brüksel Mahkemesi restoranların kapatılmasının hukuka aykırı olduğuna karar vermişti. Oradaki gerekçeleri ise İçişleri Bakanlığı'nın tedbir kararı alması ve para cezası vermesi yetkisi yok restoranı kapattın, okul ve şirketteki kantini açık bıraktın gibi ayrımcılık ve aradaki eşitsizlik sebeplerini göstermişti. Yine araya gitmeden önce hatırlarsanız Bahri Bey sizde de o konuyu konuşmuş bir program da yapmıştık. İnsan Hakları Eylem Planı. İnsan Hakları Eylem Planı tekrar gündeme geldi Mayıs ayında. En azından dar hukuk gündeminde genel kamuoyuna yansıması da ee, bakan Sözcüsü bununla ilgili açıklama yaptı ve bir takvim açıkladı. Ee, bu takvimi kısa, orta ve uzun vadeli olarak e, ayırdı. Yani kısa birle üç ay, orta altı ile bir yıl ve uzun iki yıl vadeler şeklinde bir insan hakları izleme ve değerlendirme kurulu e, kuruldu. Ee, biliyorsunuz 11 temel ilke altında 9 amaç, 50 hedef ve 393 e, faaliyet var. E, ve bunlara ilişkin olarak da tatbim içerisinde e, hepsinin tamamlanacağı tabii ki yeni anayasa vurgusu da ihmal edilmedi. E, burada tabii ki... Ara verelim e, mi burada? Ara verelim e, mi? Tam da belki Sedat Peker'le bahsedip hemen arayı verelim. Çünkü e, aradaki e, biraz e, şarkı e, seçtiğimiz şarkı da onunla alakalı. Sedat Peker tabii ki Mayıs ayına en uzun damga vuran e, gündem maddesi oldu. Fakat hukuk açısından e, bakıldığında da e, Süleyman Soylu e, daha ilk başlarda e, Peker'i müptezel olarak tanımlayıp Cumhuriyet Bir Gün Sözcü gibi kuruluşları ve muhalefeti e, Peker'in cesaret aldığı yerler olarak işaret etti. Hemen arkasından e, HKP e, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. E, ve İçişleri Bakanlığı Buna ilişkin soruyu Mustafa Varanka bakanlara Bebekir Patdemirli'ye soran Anadolu Ajansı muhabirinin iş aktifesi edildi. Muhabir hakkında terör araştırması amacıyla savcılığa ihbarda bulunuldu. Sedat Peker'in e, stisi erişim engellenme kararı geldi ve arkasından da 90'lı yıllarda zorla kaybedilme ve keyfi infaz edilmesine ilişkin aralarında Mehmet Ağar'ın da bulunduğu 19 kişinin yargılandığı. Dava sanıkları hakkında beraat kararı bozuldu. Mehmet Ağar ve diğer sanıklar yeniden yargılanacak. Tam da belki bu arada, hani bugün şarkı seçimini bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tam da bu 90'lar, faili meçhuller, yine Sedat Peker'in isminde geçen Uğur Mumcular olsun, hem onları anmak açısından... Hem de o dönemi en azından kızılırmak ve 90'lı yılları gidenlerin ardından şarkısıyla anmak isteriz. Müzik arası verdiğimiz bu noktada yine Açık Radyo'ya dayanışma, Açık Radyo'ya destek programımızla ilgili çağrımızı yapalım. Bütün izleyicilerimiz, izleyicilerimizden isteyenler bağımsızlığını sizlerin bu desteğiyle sürdüren radyomuza 300 lira ve onun katlarıyla her bir saat için ya da yarım saat için e, destek olabilirler. Bu desteklerini artık eskisi gibi radyonun telefonlarını arayarak değil e, acikradyo.com.tr adresinden e, destek ol butonuna bastıklarında kendilerini yönlendirecektir. Kredi kartıyla bile ödeme imkanı var. Bunu biz bir kez daha hatırlatalım ve e, yayınlarını e, haberlerini programlarını bağımsız şekilde sürdürebilen açık radyoya desteklerinizi e, her zamanki desteklerinizi bekliyoruz. Hatta daha belde destek olanlar arkadaşlarına, dostlarına, yakınlarına bu e, destek günlerinde destek olmaları için. Çağrı yapabilirler, onları bu konuda ikna edebilirler. Bunu da izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi bir kere daha iletmiş olalım ve müzik arasına girelim. Sonra da programımıza devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programını e, bu hafta yine e, Açık Radyo ile destek ve dayanışma günlerinde e, çağrımızla yapalım. Ee, bütün e, dinleyicilerimiz, bütün izleyicilerimiz, bütün açık radyocular diyeyim ben e, her bir saat için ya da yarım saatlik programlar için 300 lira ve katlarıyla destek olabilirler. Bu desteklerini radyodaki telefonlarla değil artık acıkradyo.com.tr adresinden destek ol butonuna basarak onun yönlendirmesiyle e, yapabilecekler. E, Açık Radyo'nun e, bağımsızlığını koruması için siz sevgili e, dinleyicilerimizi, izleyicilerimize, kendiniz ve yakınlarınızla Açık Radyo'ya destek olmaya davet ediyoruz. Ve e, geçtiğimiz ayın yani Mayıs ayının hukuk olaylarıyla ilgili gündemimizi mümkün olduğunca kısaltarak e, Ümit Altaş arkadaşımızdan dinlemeye devam edelim. Evet Ümitciğim. E aslında son bir başlık da şey bu çünkü süremiz de çok az kaldığı için e, bu konuda tabii sizlerin görüşünü de çok çok merak ediyorum. E, bu ay e, Mayıs ayında çok önemli bir makaleydi Kemal Gözler'in yayınladığı makale. Başlığı Hoş Geldin Genel Geleği e, Gerçekten de hukuk e, alanının, hukuk disiplinin Türkiye'deki e, hukuk alanının görüldüğü o fotoğraf açısından e, çok ilginç ve dehşet verici bir yazı diyebilirim. Çünkü e, şunu söylüyordu Kemal Gözler. Artık bazı fiiller genelgelerle yasaklanıyor. Bunu hepimiz de görüyoruz. Özellikle programımızı yakından takip eden dinleyiciler de. E, fakat e, artık yasağın arkasında kanun yok. Yönetmelik yok. Kararname veya cumhurbaşkanı kararı da yok. Sadece ve sadece genelge var. E, halbuki anayasa 13. madde çok açık. E, bir Fiil ancak kanunla yasaklanabilir. E hatırlayın diyor, biraz geçmişe doğru gidelim. E bir zamanlar hukuk sistemini eleştirmek için Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti değildir diyordu. E, o bir kanun devletidir. Hukuk devleti değil e, şeyi vardı. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra ilan edilen e, olağanüstü hal rejiminde kanunların yerini kanun hükmünde kararnameler alınca artık Türkiye Cumhuriyeti artık kanun hükmündeki kararname devleti oldu. Yani artık kanun devleti de değil. Artık bir kanun hükmündeki kararname devletidir diye eleştirilerimizi yaptı. Şimdi o günleri de arar oldu. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti bir kanun devleti veya bir kararname devletidir bile diyemiyoruz. Maalesef geriye diyecek tek bir şey kalıyor. Hoş geldin genelge devleti. Burada de burada burada bir şey söyleyeyim ee, daha evveldeki programlarımızda da söylemiştik hakikaten aslında sağ bir hukukçu olan e, Hans Kelsen'in e, ünlü bir sözü var Diyor ki yani hukuk devleti değil artık dediniz yasa devleti de değil genelde devleti İşte o diyor ki e, eğer devletten Hukuku kaldırırsanız, yasaları kaldırırsanız artık o devlet bir devlet değil, bir çete örgütüdür diyor. Yani şu andaki e, durumumuz bu kadar tehlikeli bir tanıma elverişli hale gelmiş durumda. Umarım e, bu e, yani yöneticiler, idare edenler bu tehlikeyi, bu vahim tabloyu bir kere daha düşünürler ve ona göre davranırlar diyorum. Aynur Hanım'ın söyleyeceği bir şey var mı yoksa devam edinmeye? Zaman kalmadı. Ben sadece geçen ay az önce Ümit Bey'in de dile getirdiği bağımlı güven, Yaman, Akdeniz, Kerem, Altı Parmak hakkında Anayasa Mahkeme, İnsan Hakları Mahkemesi'nin Verdiği karara Litvanyalı Yargıç Kurası'nın yaptığı muhalefeti bu ayın en önemli hukuk eylemlerinden biri olarak düşünüyorum. Çünkü kendisi 1933 Nazi dönemine o zaman Yahudilere getirilen bazı meslekleri icra etme yasağına Berus Verbot, benim almanca'm yok kavramını atıp yapmıştı. E, kamudan ihraçlar Türkiye'de bu olağanüstü ağ döneminde e, çok önemli yaralar açtı toplumda. Bunu bir başka programda konuşacağız zaten. Biz bunları konuşurken e, kamunun, e, kamu yönetiminin mafya ile olan ilişkilerinin gözler önüne serildiği günler yaşıyoruz. İkisi arasında bağlantı kurmak istedim. Bir de sevgili Filiz Keresecoğlu hakkında yine 4 Mayıs tarihinde insan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar da Geçici 20. madde anayasaya eklenmesiyle milletvekili dokunmazlıkların kaldırılmasına ilişkin hakiklerdeki ilk karar oldu. Bunlar da Mayıs ayının önemli etkinlikleriydi ve son olarak dün gece 3000'den fazla hakim ve savcıyı yerinde neden evet. bir kararname ile karşılaştı. <gülüyor> Yine herkes yerini arıyor. Bakalım neler olacak. Bu kararnamenin içeriğindeki atamalar, tayinler, yer değiştirmeler bunlarla ilgili şu anda bir yorum yapamıyorum ama yani genel olarak yapılacak yorum şu. Yine ayrı kotu olanların bir yerlerinin değiştirildiği ve tenzil rütbe yapıldığı konusunda bir şüphe olmadığı inancındayım. Evet zamanımız çok az kaldı son bir şey söyleyelim ve bir destek çağrısı yapalım programımızı kapatalım Ümitciğim, Son ne evet, demek yani, istersin bu yani dediğim gibi yine çok çok e, hukuk e, konuşmaya çalıştığımız e, ama e, konuşamadığımız e, bir ay oldu e, çok fazla günden başlığı vardı özellikle e, centilmenlik anlaşmaları sektör içerisinde bir çalışanın başka bir firmaya geçişini engellenmesine göre cezaevlerinden, Covid vakalarının gizlendiğine dair çok çok önemli başlıklar vardı. Bunları önümüzdeki belki hafta içi veya sonra da tekrar konuşma fırsatı umarım olur. Herkese selamlar, herkes destek olsun. Biz de destek olalım. Böyle güzel bir platform konuştuğumuz, ettiğimiz çok önemli bir e, muhabbet. E, bu muhabbetin değeri her geçen gün daha da e, bence önem kazanıyor. Onun için de e, bize evi sahipliği yapan Açık Radyo'ya çok çok teşekkür ediyorum. E, herkese desteği çağırıyorum. Aynur ne dersiniz? Ben de herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet. E, açık Radyo'nun bu destek programı günlerinde hep mesajlar verilir. Ben ilk yıllarda bir mesaj gönderdiğimi ee, hatırlıyorum Açık Radyo'ya yani e, mahallemizde ülkemizde sakin sakin yaşıyorduk geldiniz programlarımızda huzurumuzu kaçırdınız bizi görmediğimiz yerleri gösterdiniz bizim duymadığımız müzikleri duyurdunuz aslında huzurumuz kaçtı ama gözlerimiz açıldı demiştim şimdi son dönemde Açık radyo programları ve açık radyoyla aslında umuda yeniden bağlandık. Umutsuzluğu yaşadığımız günlerde, umudu yitirmek, olduğu, yitirmek üzere olduğumuz günlerde yeniden umuda bağlandık. Onun için Açık Radyo'ya, Açık Radyo'nun programcılarına ve bütün çalışanlarına ben buradan özel olarak tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi destek programlarına... Ee, katılmalarını e, çağırıyorum, katılmaya çağırıyorum. Bunun için e, yapacağımız şey e, acikradyo.com.tr adresinden destek ol butonuna basarak yönlendirilecek şeyleri, adımları takip edelim. Her bir saat için ya da yarım saatlik bir program için 300 lira ve katlarıyla e, Açık diyor destek olabilirsiniz. Bu e, Tüm izleyicilerimize e, hoşça kalın diyelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere diyelim. Açık radyoda bu programları e, yapmak konusunda e, büyük emekler sarf eden bütün açık radyo çalışanlarına ve bugün de Rubi arkadaşımıza özel olarak çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.